en büyük insanlardan birisi ben demiş olayım. Siz en büyük birinci insanı da diyebilirsiniz. ümmet Muhammed'in İsrail oğullarının akıbetine uğramamasında İsa Aleyhisselam gibi İncil'in kaybolmuş onun sözlerinden tek bir şey kalmamış bir ümmet olmadan 1300 senedir yeryüzünde devam ediyor olmasına Allah'ın kaderinde en büyük katkıyı sağlamış olan bir alimi Boruk gibi zekası olan peygamberlerdeki aşk gibi yüreğinde aşk olan büyük bir insanı konuşacağız. İki şeyi vurgulayarak sözlerimize başlamak istiyorum. Birincisi burada İmam Buhari veya başka bir Allah dostunu konuşurken biz şu gerçeği önceden zihnimizde belirginlemiş olarak konuşuyoruz. Her şey zaten Allah'ın kaderinde var. Her şeyi Allah dilediği gibi yapıyor. Filan günde filan yerde dini için şöyle bir adam yaratmayı murad etti. O murad ettiği adam da o oldu. Dolayısıyla biz şahıstaki üstünlükleri ve yetenekleri İslam'a hizmetini konuşuyoruz ama onu kutlaştırmıyoruz. Onu öyle yapanın Allah olduğunu biliyoruz. Kime düştüyse Allah'ın nasibi biz ona ayarız. Yoksa Allah'ın dini naçar kaldı da bu adam olmasa kurtulmayacaktı. Anlamı değil. Hiç hiçbir zaman için geçerli değil. Değil. İmam Buhari konuşmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bile o konuda değildir. Kıyametaj da Allah o olmasaydı az galsın İslam'ı etkileyecekti. Hayır. Allah'ın böyle bir şerefi onun kaderine yazmış olması onun için bir nasip biz de ona ayağınızda sıra. Bu birinci gerçek. Bu perspektiften, bu bakış türünden bakmamız lazım. Yoksa bazılarının yaptığı gibi tevhid dininden olduğumuz halde adam tutlaştırırız. Bu sefer kaş yaparken göz çıkarmak değil, beyin öldürmek olur bu. Şirke düşeriz. Sanki Allah okuluna sonuna kadar muhtaçtı. Okulu olmasaydı o dönem mesela İslamiyet gidecekti. Böyle bir şey yok. O rolü Allah ona vermişti. O da rolünü çok iyi oynadı. Bu kadar. Özeti bu. Bu birinci nokta iyi anlaşılması lazım. Çünkü biraz sonra akılla anlaşılacak şeyler konuşmayacağız arkadaşlar. E de insan kardeşim. O da insan Benzetiyorum. O zaman o insan olmuyor. Ben ona benzemeye çalışıyorum, ben insan olmuyor. Karışıklık var ortada gibi olacak. İkinci, önceden dönüşmemiz gereken ve kavramamız gereken şey kardeşler. Mesela bugün konuşacağımız şahıs yeryüzünde Allah'ın dinine peygamberlerden ve ashab sonra en muazzam hizmeti Yatmış bir insandır. Bir mü'mindir. Allah ondan razı olsun. Şefaatine de bize nasip etsin. Burada onu taklit edelim. Biz de öyle olalım. 6 ay sonra biz de onun gibi oluruz gibi bir iddia çok komik olur. Onu söylememiz bile yanlış. Biraz sonra göreceğiz kimliğini. Ama bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir gerçek vaat etmişti. Herkes kıyamet günü sevdiği ile beraber demişti. Biz belki Bukhari olamayız. İmam Bukhari değil, Müezzin Bukhari olamayız belki. Ama Allah görür ki, görmeli ki yüreğimiz yarılacak olsa en ince damarında bile bir Bukhari sevgisi var. Kanımız İmam Bukhari'nin sempatiğiyle ve hasretiyle akan bir kana dönüşüyor. Allah görmeli ki biz böyle bir kapitalist çağda değil de İmam Buhari'nin yaşadığı gibi bir çağda yaşasaydık, bu sevgiyle, bu özentiyle biz de bir minik Buhari olurduk herhalde. Bunu göstermeliyiz allah Teala'ya. Burada biz Buhari'yi ve benzerlerini konuşurken imrendiğimizi ve hasretimizi dinlendirmek için konuşuyoruz. Biz filan meşhuru, filan zengini de özele Onlara gönlümüzde, gözümüzde yer koymadık. Aksine Allah'ın dinine, peygamberinin sünnetine en büyük hizmeti yapmış insanları aramızda çağlar bulunduğu halde, aramızda erişilmesi mümkün değil denecek kadar büyük mesafeler, uçurumlar bulunduğu halde, ömrümüzün sonuna belki yaklaştığımız halde artık onun gibi olmak mümkün değil gerçek hale geldiğimiz ortamda bile onları seviyoruz. İmam Şafii'nin meşhur bir sözü vardır. hepimizin inşallah örnek olur. Diyor ki ben Allah'ın salih kullarını seviyorum ama salih filan değilim diyor. Salihlerden değilim. Ama salih kulları seviyorum. Belki Allah onların şefaatini ermeyi bana nasip eder diyor. evet ben de günahkar birisiyim ama günahkarları asla sevmiyorlar. Bu mantık çok güzel görüyoruz. Evet, biz İmam Buhari'nin tırnağında bir dilin et bile olamayız. Belki. Ama kalbimiz yarılsa, içinden milyarlarca Buhari heykelci çıkacak kadar bir sempatiyle, bir aşkla Buhari'ye yanaşıyoruz tutt taşımız olduğu için değil onun malından bize kaldığı için değil onun ismiyle ticaret yaptığımız için değil tek nedenine ana eksende, altyapıda, alt paydada buluşuyoruz onunla. Alt paydamız nedir? İmam Buhari ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dinine hizmettir. Yapamadık, edemedik, yaptı etti biz de ona hayranız bu sefer. Yaptığına hayranız ettiğine hayranız artı bugün eğer biz burada asıl konuşacağımız meseleden birisi bu zaten biz burada bir İslamiyet'ten söz ediyorsak aynı namazı kılıyorsak yerimizde aynı ibadetleri yapıyorsak aynı cihattan konuşuyorsak aynı kâbeye dönüyorsak bu on birlerce alimin mücahidin hizmeti yanında hepsinin ufkunu çizen İmam Buhari sayesindedir. Bugünlere tek vücut gelmiş İslam varsa eğer ve bizden önceki ümmetlere ait doğru dürüst tek bir bilgi yoksa bizde İmam Buhari olduğu için onlar da öyle bir kimse olmadığı şeydir. Bunun için İslamiyet'te şeref duymuş bütün müminler ben müminim demekle gururdu duyan bütün müminler İmam Bukhari'nin Sahih-i Bukhari isimli kitabını yazdığı günden beri ben Müslümanım diyen herkes okuma yazma bilen herkes keşke benim canımı Allah İmam Bukhari'ye verseydi de bir sene daha yaşasaydı diye düşünmüşlerdir. Bu ruhu yansıtan bu fedakarlığı yansıtan incelik göstermiştir bütün Allah dostları. Çünkü yeri geldi işte bugün olduğu gibi Yüz milyonlarca, 100 milyon, 200 milyon değil, 100 milyon Müslüman var, bir tek buharinin yaptığını yapamadık hala. Dinimizi değil düşmanların saldırısından, iç fiklerden satılmışların kalemlerinden bile kurtarmaktan aciz kaldık. Asırlardan beri okuduğumuz Kur'an'ımıza açık ki Allah'ın ayetleri bile yok canı böyle bir şey demiyor Allah burada deniyor da becerip susun Allah'ın kitabında ne varsa hattır diyemedik bile. Ama İmam Buhari Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'i diptiri ayakta tutan Sadece 62 sene yaşamış yeryüzünde 6 asırda yapılamaz bir işi yapıp bütün kıt imkanlara rağmen yeryüzünde büyük bir İslam mucizesinin kalmasına vesile olmuş müthiş bir Allah dostudur. Kardeşler, Buhari'yi ve bizim konuşacağımız şeyleri konuşmadan önce bir hakikati bilmiş olmamız lazım. İmam Buhari'den söz etmeden önce onun kıymetini anlayabilmek için yaptığı işin değerini çözebilmek için eski ümmetlerin başına gelen afeti bilmek lazım. Musa Aleyhisselam da Ulul Azm peygamberlerden birisidir. O da Allah'ın peygamberidir. Ona da Kur'an gibi bir kitap verildi. O kitabı da Cebrail Aleyhisselam da. O kitap da Allah'ın kitabı. Onda da Allah'ın ayetleri vardı. Ama Musa Aleyhisselam'dan 20 sene sonra ne Tevrat kaldı ne Musa Aleyhisselam kaldı. Musa Aleyhisselam'ın ölümü onun Allah'tan getirdiği dinin de ölümü oldu. Şu Tevrat'tan bir ayettir denecek tek bir ayet yok yer yüzünde bu. O Tevrat diye okudukları kitabı bile kendileri dahi bizim haam beyler yazdı diyebiliyorlar bunu. Haam beylerin uygun gördüğü cümleler Tevrat diye elimizdedir, ellerindedir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in değil bıraktığı Kur'an tuvalete girerken ki hangi ayağını kullandığına dair bilgi dahi Elimizin altındadır bugün. Musa Aleyhisselam'dan 20 sene sonra Musa Aleyhisselam'ın kaç yaşında olduğunu bile bilen kalmadı. Benim peygamberimin, Ali vesselam hangi yerde kaç adım attığına dair bilgi 1429 sene sonra bile taptaze elimizin altında dur bugün Elhamdülillah. O kadar ki sağ elini uzattı sağ elinin ikinci parmağını uzattı diye filmde izlenir gibi görüntüler ulaşmıştır bize. Kalemin desteğinin olmadığı bir çağa ait bilgi bunlar. Tevrat heder oldu gitti. Allah heder olan Tevrat'ın yerine Zebur'u getirdi. Zebur'da büyük bir peygambere Davut Aleyhisselam'a geldi. Üstelik Davut Aleyhisselam Musa Aleyhisselam gibi güçsüz işkenceler altında bir peygamber de değildi. Bir devlet idare edecek çapta, güçlü kuvvetli ve oğluna devlet mirası bırakmış bir peygamberdi. Devlet otoritesine sahip. Orduları vardı. Ama onun ölümünden sonra da zebur yaşamadı. Aynı şekilde Zebuur kaybolup gidince, Allah'ın üçüncü kitabı yeryüzünde İncil, İsa ile selamattesi bildirildi. İsa ile Yeryüzünden kaldırılmasından sadece 300 sene sonra yeryüzünde Allah'ın kitabı diye yazılmış İncil sayısı 400 taneydi. Birinin A dediğine öbürü B biri E diyor, biri D diyor. Birbiriyle hiç benzeşmeyen 400 incil İncil çıktı ortaya. İsa Aleyhisselam kaç yaşında peygamber olduğunu bile bilen yok ortada. Adı da gitti. Kitabı da gitti. Emaneti de yok oldu. Benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam kitabı da gün ışığı kadar açık seçik derdaklıkta okunacak şekilde önümüzdedir. Allah'a hamdolsun giydiği elbisenin üzerindeki düğmenin yerini bilebiliyoruz bugün elhamdülillah. Bugün onun tıraş olurken kaç tane kılı koptuğunu dahi bilecek durumdayız Allah'a hamdolsun. Nereden kaynaklandı bu biliyor musunuz kardeşler? Hristiyanlar ve Hristiyanların aslı olan Yahudiler Allah'ın peygamberi aralarından gittikten sonra Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i yırtip atmadılar. Böyle şey olmadı. Tevrat ellerindeydi genelde. Zebur da ellerindeydi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Kuru bir kitap vardı ellerinde. O kitabı kullanmak kılavuzu olan ve o kitaptan nasıl istifade edeceklerine dair kuralları koyan Musa Aleyhisselam'ın sözleri kayboldu. Çünkü Musa bir Buhari bulamadı yarı yüzünde. Bir Müslim bulamadı. Bir Ebu Davut bulamadı. Bir Çirbizi bulamadı. Bulamayınca insanlar Tevrat'ın bu ayeti ne demek istiyor diye tereddüt ettiklerinde şöyle demişti Musa diyecek bir insan bulunmadığı için menfaatine göre hahamlar Tevrat'ı yorumladılar. Tevrat'tan çok Tevrat'ı yorumlayan haham sözü çıktı ortaya. Bir kitap üç asırda dört yüz tane olur mu? Dört yüz çeşit olur mu? Neden olduk? İsa ne demişti? Filan konuda diye sorulduğunda ne dediğini bilen, onun sözünü arşivlemiş bir insan bulunmadığı için papazlar kendi zevklerine, menfaatlerine ve çıkarlarına papazlık konumunu koruyacakları şartlara göre konuşarak İncil ürettiler. İncil 20 dedik. 120'ye çıkardılar onu. İncil 40 dedi 15'e düşürdüler. Papazların zevkine göre oldu. Neticede eski ümmetler Allah'ın gönderdiği kitabın oturacağı zemin olan Peygamberlere ait. Musa aleyhisselam'a, Davud aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a ait o kitabı koruma altına alacak olan sözleri yani sünnetlerini muhafaza edemedikleri için açıkta kalan Tevrat yok oldu gitti. İncil korumasız kaldığı için deşer yönlendirmesine mahkum olduğu için kaybolup gitti. En başta dedik Allah böyle bir planı vardı ayrı bir konu ama bu sanaryo yeryüzünde nasıl tecelli etti onu konuşuyoruz peki kardeşler peygamber aleyhisselam efendimize hangi nasip geldi ki 14 asır sonra onun dili olan Arapçanın bile konuşulmadığı onun sünnetlerinin en başında gelen ezanın bile yıllarca telaffuz edilemediği bir ülkede dahi onun geceyi gündüzü nasıl geçirdiğini ne yiyip ne içtiğini namazı nasıl kıldığını dahi açık ve seçik bir şekilde biliyoruz. Belli bir dönem yeryüzünde ona iman eden herkes hemen hemen herkes işkence altında olduğu halde neden onun Kur'an'ı onun bıraktığı Kur'an'ın etrafındaki yorumları olan sünneti hadisleri neden Musa Aleyhisselam'ın Tevratı gibi heder olmadı? İşte bu kavramımız gereken en büyük hakikatlerden bir tanesiyle karşı karşıya gidiyoruz. Şimdi kardeşler önümüzdeki ekrandan bu hadis-i şeriflerin önce İmam Buhari'ye nasıl ulaştığını, İmam Buhari'nin de onları nasıl derleyip bize ulaşmasına vesile olduğunu izleyen gösteren bir şablon bakıyoruz. Ondan sonra da İmam Buhari'ye ait ayrıntılara gireceğiz. Şimdi sizler şablondan izliyorsunuz. Kendinizi Medine'imin evlerinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hurma ağacının altında ashabına nasihat ederken dinleyin. Öyle varsayınız. Bakınız burada ne oluyor? Peygamber aleyhisselam övdünüz. Bir mesele çıkıyor. 10, 20, 50, 100, 300 ve daha açın 120 bin sahabi onu dinliyor. Allah Azze ve Celle cebrave etti. O getirdi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e öğretti. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Allah'ın ona vahyetmiş olduğu bir hadis veya benzer herhangi bir vahyi önünde duran sahabilere anlatıyor. O sahabiler birinci kuşak. Bize gelen zincirin birinci halkası. Bu sahabiler ne yaptılar? Peygamber aleyhisselam Efendimizin sağlığında ve onun vefatından sonra en büyük cihad olarak onlara verilmiş en büyük görev olarak Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sözlerini bilmeyenlere aktarmak istediler. Kimi Medine'de oturdu, kimi Mekke'ye gitti, kimi Basri'ye, kimi Mısır'a, kimi Kufe'ye, kimi e, Filanköy'e, Yemen'e, her biri bir yere dağıldılar. Allah'ın emaneti Peygamber aleyhisselam'daydı. O Sahabiler vardı. sahabiler sağlığında da ölümünden sonra peygamber efendimizin vefatının yüzüncü senesine kadar vardı. efendimizin vefatının yüzüncü senesinde sahabiler tamamen yeryüzünden kayboldular yüzüncü <gülüyor> seneye kadar onlar yeryüzüne dağıldılar. geldiler küfeye bir mescide oturdular bir yol kenarına bir afin dibine oturdular Ey insanlar, Resulullah dedi ki diye konuşmaya başladılar. Sahabinin önünde oturma, sahabiyi dinleme şeretine kavuşana ne diyoruz? Tabi diyoruz. Sahabiler, peygamberden aldıkları emaneti tabi taşıdılar. Ama, peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında, 120 bin 150 bin kilometrlik 200 bin olansa Hadi 50 sene sonra Müslüman sayısının onda biri olarak kaldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sağlığında 10 bin Müslüman vardıysa bu 100 sene sonra 1 milyon oldu Dolayısıyla Peygamber Ahisselam Efendimiz bir hurma ağacının altında on sahabiye konuşmuştu. O on sahabi bir dağıldılar. her birinin önünde yüz kişi, üç yüz kişi, dört yüz kişi oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bir cümle söylemişti, onu on kişi duymuştu. Resulullah şöyle dedi diye on sahabi söyledi, bazen üç sahabi söyledi, bana böyle demişti diye. Bu ikinci kuşağa, ikinci halkaya taşındığında belki bin tabihi Resulullah böyle dedi demeye başladı. Sonra o tabi'ler de bizim gibi kitaplarını raflara koyup yatarken okuruz, tatilde okuruz diye beklemediler. Kim de duyduysa Resulullah Tanrı, Ebu Hureyre'yi kim gördüyse, İbni Mesul'u kim gördüyse, İbn Ömer kim gördü? Onlar ne duyduysa. Üç hadis, dört hadis, bir hadis, beş hadis, yirmi hadis, beş yüz hadis, üç bin hadis. Kim ne duyduysa, o da dağıldı. Mesela ikinci halkadaki bir tabi bir yere gittiği zaman ben Resulullah'ı gören Ebu Hureyli'yi gördüm deyince bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi toplandı etrafında. Tabiinin büyüklerinden olan İbn-i isimli bir zat var. Bir tek hadis dersi yaptığı zaman Kufa'da 5000 bin kişi giriyormuş. Bu 5000 bin kişiye nasıl ses duyuruyor biliyor musunuz? 5000 bin kişi hoparlör yok. İnternet, herhalde elektrikler falan kesip olduğu için o zaman çalışmıyor da Yani internet yok, fotokopi yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? 5000 bin kişiyi bir ovada topluyor. Herkes çökmüş. O da bir eşeğin üstüne çıkıyor. Bir noktada duruyor. Birinci okuyacağı hadise başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben bu Ureylah'den duydum. Resulullah dedi ki diye onu okuyor. Ses nereye kadar gidiyor? Halkanın 10 metrilesine kadar. Siz burada duydunuz mu duyduk? Gidiyor oraya. Aynı şeyi tekrar okuyor. Her Derap halkanın 30-40 defa o hadisi okuyarak dolaşıyor, bağırarak, eşeğin üstünde. Kürsü olarak da eşeği kullanıyor. Seyyah değilsin. Bu şekilde 30 defa, bazen 50 defa bir hadisi okuyor. Birinci hadisi duymayan kaldırı duyduk et diyorlar. Geliyor ikinci hadise. Bu şekilde gayret edip kayıra oturmuşlar. Şimdi bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir tek hadis söyledi. Bunu Ebû Hüreyre duydu veya Abdullah ibn Ömer duydu. Geldi 200 300 sahabeye bunu anlattı. 200 tâbiine 300 tabiini anlattı. O tâbiilerde Veda hutbesinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurmuştu? Benden bir kelime bile olsa yayın. Kim benim bir hadisimi yayarsa Allah onun yüzünü güldürsün diye dua etmişti. Bizim gibi bu duaları böyle baskı almadılar. Aç, çıplak, ayakkabısız, soğuk, sıcak demeden yüzünü dolaştılar. Yüzlerce sahabi bugünkü Özbekistan'a gitti arkadaşlar. Kıbrıs'a gidenler oldu. Kuzey Afrika'nın işlerine kadar gittiler. Bir hadis söylerim, bir insana bir kelime öğretirim umutuyla. Sahabi üç kişi beş kişiydi, tabi beş yüz bin kişiydi. 2000 kişiydi belki. Bir de tabiinin çoğaldığını düşünün şimdi. Bir hadis 3 sahabenin ağzındaydı. 1000 tabiinin ağzına düştü. Ve tabiler de bunu 3. halkaya aktardılar. 3. halkada her tabinin en az 10 tane 20 tane talebesi olduğunu düşünün. Bunlar Mesela bir Riyazu's-Salihin okumuyorlar ha. O tabi kaç hadis biliyor? 20 tane. O 20 tane hadisin hocası sayıyor kendisini. Onu anlatıyor. Kaç hadis biliyor? 200. 200 hadislik hoca. O. Bazısı 1000 hadis biliyor. Ebu Hurayra 5000 hadis biliyor. Mesela herkesin farklı bir. Herkes ne biliyorsa. Çok bilme diye bir şartları yok. Bir tane bir tane. Çünkü bir hadis öğretene de Peygamber Efendimiz dua etmiş. Aleyhissalatu vesselam. Onunla o devayı yakalamaya çalışıyorlar. Onlar sahabilerde 20-30 kişi, tabiinde 3.005 kişi belki üçüncü nesle geldi yani tabiin neslinin talebeleri on binler oldu bu sefer. Onlar hummalı bir şekilde müthiş bir çalışmaya giriştiler. Karıncalar gibi dağıldılar yeri Karıncalar gibi. Biri bir ağacın altına oturmuş, öbürü o ağacın altına oturmuş. Biri bir hanın kenarında oturmuş, o oradan kalkıyor. Sen hangi hadisleri biliyorsun, ben haç hadisini biliyorum diyor, onu dinliyor. Oradan kalkıyor Müslümanlar, Hey Müslümanlar, ben oruçla ilgili iki hadis biliyorum, öğrenmek isteyen varsa gelsin diyor, onun önüne toplanıyorlar. Herkes tıpkı bir yer gibi arkadaşlar ama, La teşbir ve la temsil. Allah beni de sizle affetsin. Çok iyi anlaşılır diye örnek vereceğim. Ama sadece anlaşılsın diye diyorum. Ebediye benzer bir şey değil ama çok iyi anlaşılır. Tam bize göre örnek. Şu haberlerde borsaları görüyorsunuz da bir kulağında bir telefon bir kulağında ağzında bir mikrofon. İçekinde bir telefon onu çıkarıyor. Ben aynen öyle hadis okumuşlar işte. Geliyor küfede bir mescide oturuyor. Orada bakıyor bir kalabal Ne okuyorsunuz? Diyor. Oruç hadislerini okudum diyor. Kalkıyor oraya gidiyor. Onu diyeyim. Oraya, oraya gidiyor. Orada yükseldi. Burada alçaldı. Kaça çıktı? Kaça indi? Borsaları hadis çünkü. Nasıl bizim ne düştü? Ne kalktı? Kaça indi? Kaça bindi? Hayatımıza öyle. Borsa adam Tokya'da Paris'iyle oynuyorsan burada hava balonu seyrediyorsun. O da zevk veriyor. Onlar da Resulullah dedi lafından böyle hoşlanmışlar. Eresli Manik dedi ki Resulullah şöyle yaptı. Onların zevki bu olmuş. O güne ait manzaraları anlatılıyorlar. insanın aklı duruyor arkadaşlar. Bağdat'ta Ahmet bin Hanbel bir yerde ders akıtıyor. Üç bin dört bin kişi onu dinliyor. Aleyhüttü'nün bir onun emzali birisi var. O bir yerde oldu 2 iki bin kişi orada. Borsa Borsa her şey hadis üzerinden. O kadar müthiş bir şey ki arkadaşlar on binlerce yüz bine varmış büyük bir kitle Resulullah'ın hadislerini gelecek kuşağa aktarmaya çalışıyor. Bu hummalı çalışma, bu üçüncü nesildeki hummalı çalışma göz kamaştırıyor. Onlar da o 3.000-4.000 kişi, 50.000, bin, 200.000 bin, iki 200 bin kişilik talebe kuşağına dönmüş dördüncü halkada. Bu sefer, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in vefatından 150 sene sonra onun bir hadisine bir 300-400 kanaldan ulaşma imkanı olmuş. Şimdi yukarıdan şu şemayı izleyiniz. Mesela aşağıdan herhangi bir çizgiyi tutun. Bakın tabi buradaki çizgiler sembolik. Yani üç olanı 500 kabul edin siz. Talebe sayısını. Şuradaki şu çizgilerden bir tanesi mesela en sağdaki tirmiziden yukarı doğru çıkın. Bakın bir çizgiden Resulullah dedi ki iyiye en az 500 defa çıkıyorsunuz. Ne gibi? Ben size aktarıyorum. Şimdi buradaki herkes Nurattin Hoca'dan duydum diyor. Çocukları onları duyuyor. Herkesin çocuğu Nurattin Hoca'dan diyor, duydum diyor ama babasının adını veriyor. Benimle o çocuk arasında şuradaki 200 baba kadar mesafe var demek. Dolayısıyla bir hadis alttaki alimlere, Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye ulaşırken bir hadistir o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ameller niyetlere göredir demiştir. Ama onu Buhari'ye ulaştıran 300-400 kişi var. Bu aradaki bu hummalı faaliyet esnasında ortaya bir sorun da çıkmış. Herkes şimdi elindeki dövizi bozdurmaya çalışıyor ya sahte dövizler de çıkmış bu sefer. Sahte paraları da bozdurmaya davranılmış. Çünkü adam yarı duyuyor yarı duymuyor. Ulan bugün Bağdat'ta filan camide oturdum. Kürfe'de filan camideydim. Orada birisi dedi Resulullah şöyle buyurmuş. Ya etme. Nasıl buyurmuş? Şöyle demiş. Tamam. Adam yalan diyecek daha yok da Müslüman? Adam yanlış anlamış. Tam anlayamamış. Cahil, yarı duymuş. Sağır, yarım duymuş. Bu sefer beşinci halkaya gelindiğinde <gülüyor> elimizde aslında yirmi bir bin tane olan hadisin on binlerce tekrar edilmiş şekli var. Ulaşım kanalları çok farklı. Yani bir noktaya gidiyor hepsi. Hepsi Ebu Murey'e. Hepsi İbni Abbas'a gidiyor ama onlarca yüzlerce kanaldan gidiyor. İsimler çoğulmuş. Bir kardeşalık çıkmış ortaya. Hadis mi hadis? Nerede yazıyor? İşte firan kağıdın kenarında gördü. Birinin çıkıp bu hadislerin aslı kim? nesline diye bakması gerekti. Fakat 150 sene sahabi ölmüş. Sahabi yok gidip sorsan sen böyle dedin mi diye. Soruşturma yapacağız. Tabi de gitmiş. Tabi de yok ortada. Tabi'den sonraki mübarek nesil o da 3. nesilde ölmüş. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 190 sene sonra, 200 sene sonra Soruşturma yapacak kimse yok. Ortada yaşayan dördüncü nesil ve beşinci nesil var. Bunlara soruştur soruşturdu. Adam diyor ki ben İblis gördüm diyor. Hasan Basri'yi gördüm diyor. Ne sordun ona? Şöyle sordun. Ortaya araştırmak için tek bir imkan çıktı. Ne imkanı? Birisinin çıkıp mesela beşinci halkadan birisi şu okları izleyin, dördüncü halkadan bir isim veriyor. Diyor ki, dördüncü halkadan filanca adamın bana dedi ki Resulullah böyle buyurdu. O kimden duymuş? O da üçüncü halkadan filancadan duymuş. O kimden duymuş? İkinci halkadan filancadan, o kimden duymuş? Ebu Hurey'den duymuş. E, yalan desen olmaz. Ne yapman gerekiyor? Kaç isim kullanıyor bu adam? Beşinci halkada bir isim kullanıyor. Dördüncü halkadan da bir isim kullanıyor. Üçüncü halkadan da bir isim kullanıyor. ikinci halkadan ve birinci halkadan bir isim kullanıyor. Bu sahabinin bir sorunu yok. Sahabi yalan söylemez. Resulullah şahit yalan söylemiyor onlar. Bitti. Sahabi ise onu soruşturmaya gerek yok. Aşağıdakiler konuşabilir. Yalan konuşabilir. Birisi çıktı. Arkadaşlar, aklınızı bir kenara koyun sayarı filan vurdun. Böyle bir alet yok yer Bu yüz binden fazla hadiste adı geçen insanların birbirleriyle nerede ne zaman görüştüklerini soruşturmuş. Beşinci halkadan adam diyor ki, dördüncü halkadan filancayı gördüm ben diyor. Oturup, onun doğum ölüm tarihini, dördüncü halkadakini doğum ölüm tarihine alıştır. Onları tespit ediyorum. Sen nerede görmüştün bunu diyor. Bağdat'ta filanca Dördüncü halkadakinin Bağdat'a ne zaman geldiğini araştırıp buluyor. Becerdin 120. Senesinde Bağdat'a gelmiş Ramazan'da. Bu beşinci halkadakinin 120. Senede Bağdat'a gidip gitmediğine bakıyor. Gittiğini yakalıyor. Ha gitti güzel. Hangi derste okudun sen bundan diyor. Oruçla ilgili handisleri okudun diyor. Dördüncü halkadaki adamın o hadisleri bilip bilmediğini bakıyor. Tam bir tarama yapıyor. Bu ikisi arasında uyum varsa dördüncüden üçüncüye atlıyor. Üçüncü tabakadaki adam bu adamla nerede buluştuğunu söylüyor. Medine'de buluşmuşlar. Hangi sene? İşte 116. senenin haccında. 116. senenin haccında bu adam neredeydi bunu araştırıyor. O da Medine'de, o da mühendim. Tamam, uyuştuk diyor. Bu şekilde buluşma tarihlerini ölçüyor. Ondan sonra bu kadarla bitmiyor. Buluşmuş olabilirler. Zeka durumu ne? Bir dinlemekte bu sözleri ezberlemiş durumda mı acaba? Hepsinin zeka seviyesini ölçüyor. Evet, dinleyerek, ezberleyerek anlayacak durumda. Soruyor. Bunu sen kitabından mı okudun adamın? Yok. Vaazında dinledim diyor. Ona bir puan veriyor. Kitaptan okudum diyene bir puan veriyor. Herkesin buluşma imkanlarını bir, öğrenme yeteneklerini iki, ölçüyor. Onu bir dosya açık bir kenara, bunlara bir puan veriyor. Yüz üzerinden doksan kalite diyor. Aynı hadis yüzlerce kanalla geliyor ya, elli altıncı kanala gidiyor. Aynı soruşturmayı orada yapıyor. Bu olayın birisi Şan'da olmuş, öbürü Semerkant'da olmuş. Öbürü Yemen'de olmuş. Dolayısıyla bunların o günkü teknolojik kıtlık ya da o gün olmayan yazışma imkanından dolayı birbirlerine yalan uydurmaları da mümkün değil. Bakıyor ki Medine'de konuşulan söz Semerkant'ta da konuşuluyor. Yemen'de de konuşuluyor. Dünyanın farklı noktalarında bu sözlerde farklı insanlar tarafından aynı şartlarda söyleniyor. Ha demek ki yalan yok ortada. İşte buradaki puanlamaya yüzde yüz Kalitemi sonuca ulaşıldıysa sahih deniyor. Eğer mesela bu hadislerden bir tanesinin anıldığı bir yerde işte dördüncü tabakadaki filan adam 78 yaşındaydı bu hadisi konuştuğu zaman diyorsa ona sahih hadis deniyor. 78 yaşında o bir sürü unutmuştur diyor. Tedbir koyuyor üzerinde. Ona hasen hadis diyor. Bir puan düşürüyor. Eğer bu yolda Mesela o beşinci tabakadaki ravi, ona ispat edemezse o gün Bağdat'ta bulunduğunu, faturasını filan, otel faturasını filan gösteremediğini kavurun, ona zayıf hadis diyor. Zayıf hadiste de amel yok zaten. Arkadaşlar, İmam Bukhari, Muhammed bin İsmail el-Bukhari, tam altı bin hadis bu şekilde araştı. Ve bunlardan yaklaşık 4000 bin tanesini bir kitapta toplayıp yazmış. O kitabara sahih adını vermiş. Sahih demek Resulullah'a ait olduğu yüzde yüz araştırılıp test edilmiş hadisler demek. Kendi zamanının en büyük muhaddisleri olan Ahmet bin Hanber ve benzeri büyük isimlere bunu götürmüş. Böyle bir çalışma yaptım bakın demiş. 16 yıl sürmüş bu çalışması. 16 yıl. O zamanki alimler hayran olmuşlar. Yani bunu nasıl ulaştığını çünkü Ahmet bin Ahmet onun hocası aslında. Hocasına götürmüş çalışmasını ve o gün ümmeti Muhammed huzur içerisinde bir akşam uymuşlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifleri olmama garantisine ulaştı. Musa Aleyhisselam'ın akıbeti, Tevrat'ın akıbeti ebediyen bir daha ümmeti Muhammed'e gelmeyecek. Çünkü sahih Buhari var. Dende. Bütün alimler huzur içerisinde oldular. Muhammed bin İsmail el-Buhari bu hizmeti yaparken kardeşler Buhara adından anlaşıldığı gibi Buharalı. Buhar-ı Arkadaşlar sadece e, bugün arkadaşlar ölçtürdüm. Böyle kuş bakışı ölçüm yapılıyor internette. Kuş bakışı yani dereleri, denizleri de böyle atlayarak geçtiğimizde 120 bin kilometre kat etmiş Bu çalışmayı yapabilmek için. Mesela Bağdat'tan Mısır'a gelmiş. Estağfurullah. E, Buhara'dan Mısır'a gelmiş. Buhara'dan Mısır, denizmeniz hepsini dümdüz geçtirilmiş 3 bin 3200 kilometre. Bir atı var, atının arkasında yerlerinde kitapları, kalemleri, defterleri böyle dolu. Bir de bir hizmetçisi var. O hizmetçisiyle çıkıyor bu Buhara'dan. Nereye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mısır'da birisi var, 16 tane hadis biliyormuş. O 16 tane cümleyi öğrenmeye gidiyor. Geliyor, dikkat edin. Mısır'a kadar geliyor, 3200 kilometre uçak gidişiyle. Söller böller kaç, 5-10 saatte gelmiştir herhalde işte şeyden geliyor. Arkadaşlar gülmekten başka çaremiz yok. Ya onlar insanlıkta birtakım yanlış yerdeydiler ya biz farklı bir yerdeyiz. ikimiz de insansak bir karışıklık var ortada. Ne himmet, ne aşk bu. Enteresan bir şey arkadaşlar geliyor, işte adres soruyor. filanca alemi tanıyan var mı diyor. Filan yerde diyorlar, gidiyor. Bakıyor ki adam hayvanı çağırıyor. Gel, gel gel gel diyor. Atını çağırıyor. O ders alacağı hoca efendi. Bu da yanına yanaşıyor. Selamünaleyküm selam. Elinde ne var diyor. Hiçbir şey yok diyor. Hayvan gelmiyor diyor. Onu oyalıyorum diyor. Ben senden hadis okumaya geldim ama diyor. Sen hayvanı aldatıyorsun. Resulullah'a da yalan söyletirsin sen. Diyor. Senden ben bir şey öğrenmem. Çekip geliyorum. Bir bardak su içmek falan da yok. Bu titizlikle Çalışma böyle yapıyor. Rahmetullahi aleyh. Böyle ne bulduysam toplayayım sonra toparlarım değil. Yani arkadaşlar o günkü şartlarda nasıl insan 62 sene yaşamış. Bütün hayatı 62 sene. Bu 62 senede doğmadan mağfabe öğrenmiş. Kur'an'ı ne zaman ezberlemiş? Soruların cevabı yok arkadaşlar. İlk kitabını 18, yaş 18 yaşındayken yazmış. Üstelik de Can sıkıntısı olmasın diye Medine'yi mündel böyle de Şerif'in yanında yazayım düşünmüş. Kabri Şerif'in yanında oturmuş. Gündüz haçlar kalabalık. Bunun yazmasına izin vermiyorlar. Kalabalık olduğu tutturmuyorlar. Ay ışığında yazmış kitabını. et tarih Kebir isimli meşhur bir kitabıdır o. 13 bin sahabenin doğumundan ölümüne kadar hayatını anlatıyor kitabı. Ve ay ışığında yazmış bunu. Gündüz vakit yok çünkü. Bu adama bakıyorsunuz arkadaşlar. İbadeti standart dışı. Ramazan-ı Şerif'te hatmetme özelliği var. Hatme diyor ama bir de bak iftar duasıyla hatim duasını aynı anda yapıyor Yani her gün hatim indiriyor. başlıyor hatimine. Gündüz gece o iftara gelince iftar duasıyla hatim duası yapacak. Zevk ayrı. Bir de zebra dağılıyor. Bu insan sevilmez mi arkadaşlar? Bu ümmetin duasını almayacak da kim alacak? Bir arkadaşı bahçesine çağırmış. Bahçesinde öğle namazı kılalım demişler. Öğle namazı kılıyorlar. Fazdan sonra sünneti kılıyorlar sünneti kılmıştır. İşte bunu bekliyorlar. Herkes buna hayran var. i̇mam Müslim bile bunun talebesidir. Meşhur hadis-i alim i̇mam Müslim, imam Tirmizi İmam-ı bunu talebesidir. Namaz kılmışlar. Bu da namazdan sonra ya çocuklar demiş şu sırtım bir baksanıza gömleğimin altında ne var demiş. Açmışlar ki bir eşek arısı 16 yerden sokmuş buna. Yara böyle içinde kalmıştır. Demişler üstad, e, bu bir defa soktuğu da seni anlamadın mı, demiş. E, niye namazı bozmadın, bu nafile namaz nihayetinde uzun bir sure okuyordum, sureyi görmek istemedim demiş. sure da sureyi görmek istememiş. Eşek sokuyor bunu 16 defa. Allah dostu, kendini Kur'an'ı adamış insan. Uzun süre okuyormuş da ikinci regatta neyse sureyi bölmemek için eşek arasına ses çıkarmıyor. İmam Müslim o da böyle enteresan bir hadis alemin rahmetullahi aleyh. O gitmiş Semertan'da elini öpmeyi şocasını. O da yan açmamış. El öpmeyi ettirmekten istememiş. Durmuş. Üstadın demiş. Ne eli yahu. Uzat şu ayaklarını öp. Sen Resulullah'ı ölümüzsüzleştirdin bu dünyada demiş. Sen muhaddislerin efendis. Her halükarda kardeşler Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh elinizdeki broşürde de okuyacaksınız. Bu ümmetin yüz harakıdır. Ondan önce İmam-ı Azam yaşamıştı. i̇mam Malik, İmam Şafii yaşamıştı. Ahmet bin Amgalli bunun hocası zaten. Babası da İmam Malik'in talebesi. Kökten dola dola geliyor. Bütün mezhepler bizim mezhebimizden geliyor. Çünkü hocalarından birisi de Hanefi'dir. 1080 hocadan ders okumuş arkadaşlar. Kendisi ölümünden bir ay önce naklediyor. Hocaların 1080'e ulaştı diyor. Gitmiş işte Bağdat'ta bir caminin dibinde bulmuş hepsini değil arkadaşlar ya. Allah için gezdiği yerlere bir bakın, uçakla bugün çıksanız aldı ayda geri gelemezsiniz. Öğrenleri dolaşmış. Duyu işte Mekke'de birisi var. Mesela ilk hadis icazetini 16 yaşında Mekke'de almış. Annesi bunu hakça götürmüş. Babası çok küçük yaşta vefat etmiş. Hakça götürmüş. Orada hadisi okuyan birisi dikkatini çekmiş. Siz gidin anne demiş. Ben burada hadisi okuyacağım. Kalmışlar. Kalmış. Kalış o kalış. Bir daha ne anı gördü ne bir şey gördü. 18 yaşında, 2 sene sonra Ümmet-i Muhammed'in en büyük kitaplarından birisini yazdı. Arkadaşlar, bu mesele, yani o da yaşarken 24 saatlik bir zamanı yaşadı. Onların zamanında gün 60 saat miydi? Üstelik arkadaşlar, ay ışığında yazı yazdılar. Yani bir elektrik yok. battaniye yok örtülmek için. Sefare. Lakin, onlar ki Allah'a samimi bir şekilde gönül verdiler, Allah da ayaklarının altına serdi dünyayı yahu. Bu sekreteri yok, doğru kalem yok. Ne kalem ya? Bir defa üç harf yazmak için üç defa okkaya koyuyorsun, çıkarıyorsun, bir ayın yapıyorsun, çıkarıyorsun, bir daha koyuyorsun. Emin yapıyorsun, çıkarıyorsun, bir daha. Böyle yazıyorlar arkadaşlar. Dolma kalemleri yok, kurşun kalemleri yok sayfa için yüzende defa diride koyup çıkarıyor, diride koyup çıkarıyor. Kalende ne? Kuş kanadı, kuş tüyü. İki saatte bir bozulur öbür kuşu yakalayacağım ondan bir <gülüyor> daha. Alemünnan şey de değil, vakıplam da, da değil. kemik de değil. Ama bereket. Vay bereket. Allah. Nasıl Allah bir buğday tanesinden koca bir tarla, bir kamyon buğday yaratıyor. Bunlarında bir nefesine bir hayat kadar bereket vermiş Allah Teala. Ama sebep ne? Sebep ne? Sebep ikdâs. Dert. Allah ve peygamberi başı dertleri yok. Onu söylüyordum. Dört mezhebin dördü de bizdendir diyorlar. Hanefidir. Şafiidir. Malikiler zaten bizim hocamızın tarikatı. Biz babasıyla bizim hocamızın tarikatı. Hanbeliler biz en adam Dört mezhebin dördü de tanı aslında. Çünkü hangi menzepte ne varsa Buhari'de böyle dediği için böyledir deniyor. İslamiyetin belgesi Buhari. Mezhep müzebe yok bu işte. O mezhep zaten. Ehli sünnet kelimesini Kur'an adamı. Ehli sünnetin temeli bu. Rahmetullah ümmet Muhammed arkadaşlar büyük insanlar gördü. Bakmayın şimdi bizim elimize düştüğüne bu dinin. Bizim de hoca olduğumuza bakmayın siz. Ümmet ne değerli insanlar gördü. İslamiyet bugünlere rastlantıyla gelmedi. Rastlantı Musa Aleyhisselam'ın başına geldi. İsa Aleyhisselam'ın başına gelen rastlantı gibi bir şey işte. Ümmeti Muhammed'in rastlantısı yok. Buharisi, Hüslimi, Tirmizi, Ebu Davud'u vardı. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Dolayısıyla arkadaşlar, hadis bize gelinceye kadar müthiş merhaleler geçirdi. Bu merhalelerde, şu siz, o dağlarda, o ovalarda, o orman kenarlarında, oturup da bir kelime anlatan herkesin payı var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Aha, Buhari'nin yeri başka arkadaşlar. Eğer Buhari gibi birisi bu çalışmayı yapmasaydı, bizim de milyonlarca hadis diye bilgimiz olacak, hep birbirimizin kafasını vuracaktık. Bugün berrak ve hiç kimsenin itiraz etmediği İslamiyet'ten söz ediliyorsan, elimizde sahih-i buhari bulunmak için. Bunun adı ne? Bereket. Bunun adı ne? Allah'ın yardımı. 90 bin kişiye icazet vermiştik. Onlar, o 90 bin kişi, Talebelere vermişler, talebelere vermişler, talebelere vermişler. O günden beri alim olmanın şartı buhari icazeti almaktır. Adam mısın denmesi için buhari icazetin kimden sorulur. Böyle bir bir hakikat ortaya çıkmış. Hafızlık nerede peki? Kardeşim o alfabe hafız olmak zaten Müslümansan. Kur'an ezberleyeceksin değil mi? mi? Gidemiz, dilimden bahsediyorsun. Bir insan çıkıp da benim nüfus kağıdım var ha der mi? Herkesin nüfus kağıdı Zaten Allah'ın kitabını ezberleyeceksin kardeşim. Bu kitap senin iman kitabın değil mi? Onu konuşmuyoruz. Buhari'de neredensin? Kaç adres biliyorsun? Müslümanlık örtüsü bu. Arkadaşlar Ümmet-i Muhammed Buhari'yi o kadar sevmişti afet gören yerlerde Buhari hatimleri yapılmış. Hatta hatta enteresan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuracağı zaman Gavuk Paşa Müdürlüğü'ne dediği paşaya var çektiği bir telgraf var. Cuma günü Meclisi açılacak. Ne diyor orada? Herkes Hat-ı ve bu Ayşerif hatimlerini Cuma'ya kadar bitirsin diyor. Çok dikkatli yani Mustafa Kemal'in gözünde millet meclisi açılıyor. Bereketli olması için, Kur'an okunması lazım. Buhari'nin haklı lazım diye inanıyor. Şimdi ne hale geldik ya? Görüşler. İlahiyat profesörleri normal bir ansiklopedi kabul ediyorlar bu kitaba. 1200 senedir Ümmeti Muhammed bu kitabı baş kitap yaptı. Kur'an'dan sonra en büyük kitabı olması. Dedi, şimdiye kadar ümmetin hiç bunda bir kusur bulmadı. işte şurada burada ilahiyat doktorası papazlardan yapıp gelenler, şimdi Buhari'de kusur buluyorlar. Sahih Buhari'nin şu burası doğru diyorlar. Ama ümmeti Muhammed'in medreselerinde okuyanlardan bir kusur bulan yok. Bu kusuru bulanlar... Sahi Buhari'nin eğilisi doğrusunu bulanlar. Amerika'da şurada burada ilahiyat doktorası yapıp gelenler. Papazlardan din öğrenip gelenler. Sahi Buhari'de kusur buluyorlar ne hikmetse. Göz bebeğimizle oynuyorlar. Koca koca insanlar, okumuş insanlar, Buhari'de varmış diyorlar ama inceledik. Çok da sağlıklı değil diyor. Yazıklar olsun. Ömrünü Allah'a adamış yüz binlerce alim. onun göz gibi gördü. Kur'an'dan sonra en değerli kitap gördüm. Elbette on sayfa master, yirmi sayfada doktora yazısı yazıp onunla maaş alan insanlar ne bilirler Bukhari'nin emeğiyle nasıl yazıldığını bu kitabın. Arkadaşlar Büyük İslam ile ilgili bir sürü hikayeler duyulur. Hele tasavvuf dünyasında, rüyanda şöyle gördüm, şöyle ettim, böyle bunlara hikaye ediyorsunuz. Biz kime itibar ederiz? Elimize belgeye ulaşana itibar ederiz. Ümmet-i Muhammed'in büyük kitaplarından, tarihi i Bardat, Tarih-i Dimeş, Tedhib-u Kemal, siyer tabakat gibi büyük kitaplarda arkadaşlar, ee, Abdülvahid bin Adem ve Tavavisi diye birisinden bir olay naklediliyor biz burada kimi konuşuyoruz onu anlattığımız bakımından çok önemli bu Tavavisi denen zat diyor ki bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyanda gördüm diyor. yanında da bir grup sahabi vardı Efendimiz öne çıkmış bir kenarda bekliyordu diyor. selamünaleyküm ya Resulullah dedim aleykümselam dedi bana hayır ya Resulullah burada ne bekliyorsun dedim diyor. Demiş ki Muhammed bin İsmail Buhari'yi bekliyorum diyor. Bu talavisi diyor ki mutluluktan uyandım diyor. Yani Resulullah rüyasında görmüş. Sabahine baktım ki Muhammed bin İsmail'i öldü diye insanlara ağlıyorlar diyor. Allah. Allah Elbette tabi eee Herkesin bakışı farklı arkadaşlar. Resulullah'ın gözünde değerli olmak, herkesin gözünde değerli olmak olmayabiliyor. Ama bizim için değerin ölçüsü budur. Ümmetime yaptığı hizmetle ben onu buluyorum. Bugün Müslüman'ın diyorsa, benim dinim Yahudi dininin uğramadan bugünlere geldiyse. Benim dinim Davud Aleyhisselam'ın Zebur'un gibi kaybolmuş bir Kur'an'la gelmediyse bana Allah İman Nuhari'den razı olsun Amin. Hocalarından razı olsun Amin. Talebelerinden razı olsun Amin. Bizi de onlarla beraber huzuruna kabul buyursun Amin. Herkes sevdiğiyle arkadaşlar Herkes sevdiğiyle Ortalığı bir de vefa meselesi var tabi Din sana birisinin eliyle gelecek sen on iki tane babasın hatırı için tenkil edeceksin. İnsan Allah'tan utanmıyorsan o babasından utan bari ya. Evet. O babasından utan da. O bile uydurup sahte dinini bırakmamış da reklamını yapıyor. <gülüyor> Ve sonra arkadaşlar sahih buhar ulaşırken net bilgiler ulaştı. Talep yazdığı nüssalar elimizde şu anda. Hala. Elhamdülillah, Buhari ezberleniyor. Buhari okuyor. Bu, kardeşler, müthiş bir nimet. ümmet Muhammed'in gururun i̇bn Abi Abid'in isimli meşhur Hanefi âlemi diyor ki, sözünü proşürde göreceksiniz. Buhari, Muhammed bin İsmail Buhari, Resulullah'ın mucizesidir diyor. Ondan, 200 sene sonra geldi. Onun sünnetini kurtardı diyor. Onun mucizesidir diyor. Buhari ümmeti Muhammed'in şerefidir. Burada kardeşler şans olarak kimseyi tenkit etmiyoruz ama biz ümmeti Muhammed'in değerleriyle, ümmeti Muhammed'in büyükleriyle laubali davranılmasına tahammül edemeyiz. Uydurup bir taş buluyorlar İzmir'de. Biraz eğri bir taş işte. Bu muhakkak Efes'ten kalmıştır. Ama kenarından yanaşmak yok. Ya uzaktan bile fotoğrafını çektirmiyorlar. Taş biraz eğri işte. Neymiş bilmem nefes anıtlarında e, kralın ayağını bastığı taş olabilir. Ulan bir taş bizim köyde beş tane var ondan her yerde. Eğri biraz işte. Başka özelliği yok. Bu olsun. Efes kalıntılarında olabilir bu bu kadar arkadaşlar ümmeti Muhammed bu kadar sahipsiz bırakmamalı geçmişine. Emin olun arkadaşlar yani insan okumayı Arapçayı bilmese bile bir takım sahih-i buhari alıp kütümanesine koymalı şifa niyetiyle, şeref niyetiyle şereftir biiznillahirrahmanirrahim şereftir ümmeti Muhammed'in şerefi bu yüz bir ümmete nasip olmamış bir şeyi Allah bu ümmete nasip etmiş. On yaşında başlamış hadisez ezberlemeye Ve size çok garip bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu bir kenara hepimize de bir umut olsun. Dedesi Mecusi bu haline. Asap çocuğu filan da değil. Özbek Türklerinden işte görüyorsunuz Özbekistan'da. Dedesi Mecusi. Büyük dedesi Mecusi'nin deli gelenlerinden. Gizledi. İman ediyor. Babası imam muhalefet talebe oluyor. Oğlu ümmeti Muhammed'e taç oluyor. Bilmem ne hoca çocuğu da e, işte filan Konservatuvarda müzik öğreniyor. Baban neydi önemli değil. Deden kim de önemli değil. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ümmet için neler yaptın? Sultan Fatih'in çocuğusun çok mu önemli? Kimin çocuğu olduğun değil. Şimdi ne yapıyorsun, neredesin, Ümmesinden hangi hayır görürdün? Önemli olan bu. Bir hakikat daha var arkadaşlar. Sahih-i Bukhariye, tarih boyunca en büyük hizmeti yapan Osmanlılar müthiş hizmet etmişler. Şu andaki elimizde bulunan sahih-i buharilerin bugünkü böyle eksiksiz, harf eksiği olmadan yapılmış çalışmaları Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılmış. Allah'ımdan da razı olsun. Ona da rahmet eylesin. Bir hadis alimi gibi ilgilenmiş bu işte. Yüzlerce baskısı var İslam aleminde. En muteber baskısı Abdülhamid dönemi baskısı. Hala onun böyle Filmleri çekil, hala öyle basılıyor. Yani bu da ejderdimiz için rahmetle anılmaya değer bir şey hakikaten. Buhari e, medreselerde, camilerde asırlarca eskendermiş. İcazetleri verilmiş. Bu ülkede Sultan Fatih camiinde Buhari icazetleri yıllarca verilmiş. Elhamdülillah Sadece Allah'ın lütfunu anmak için söylüyorum. Ee, en son Bukhari icazeti alan e, zavallı da benim. Elhamdülillah. Ee, Emin Sarac Hocam kanalıyla, o da Zahir Kevser'in kanalıyla İmam Bukhari'nin 26. talebesiyim bu nesilde. Elhamdülillah. Sadece yani bir sarayla köpek de lazım diye e, konuşulacaksa konuşulur. Yoksa <gülüyor> bu Resulullah'ın karşıladığı filan. O, da bizim bildiğimiz olacağını değil ama hep kapının bir köpeği lazım. Zaten güzel bir sözü vardı. Çok hoşlanmıştım o söyleten Asabı keyfin, yani onlar yediği kişi de bir de kapısında bir kıtmür var. O da gitmiyor. Cennete girecek tek hayvan biliyorsunuz. O mübarek insanlar sadakat gösterdiği için. Aslında sabittir de. O biraz daha kaliteli çıkmış herhalde. Orada kalmış gitmemiş. Uzat diyordu ki Allah selamet versin. Allah'ın duyan salih kullarını seven kürbeyi bile cennete koydun. Benim de ashab-ı kiramın sevdalısı kabul etsen olmaz mı diyordu. <gülüyor> Çok hoş bir tespit. Ben elhamdülillah hayatımın en mutlu gününü Erzurum'dan da hocam da orada icazet veriyor. Tabi şey gidip oraya gittik. Orada Dönem yapıp icazetimi aldığında hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Yani belki 20 yaş gençleştiğini hissettim bugün elhamdülillah. Hak ettiğimden falan değil. İş bu hale düştüğünden benim kabahatim yok. Daha değerli üniversiteymiş. 9 sene gittim, 9 sene önce de benim uyumlu yoktu. Ben icazet verdi. Başka bir icazetimi de Ebn-i Hasan Ennedir Rahmutullah Aleyhi Başka bir icazet Emirlikte ocağı Efendim anmıştı. Yani icazet çok, diploma ise kadar vardı. Alaikum leh hal kardeşler, ümmeti Muhammed, dinini bugünlere getirirken, şimdi bir milyar insanın yapamadığını tek başına yapan insanlar sayesinde getirdi. Eğer biz onların adını, şanını koruyup şereflerini yüceltmiyorsak, bari bizden arlanacak bir şey duymasın. Bari bizim yanımızda sahiyi Bukhariye bir uzatmaya cüret edemesin kimse. Şimdi 50-60 tane çapulcu konuşuyor aleyhinde. 1200 senedir ümmetin şerefli insanları bunu baş tacı yaptılar. Ben kalabalıktan yapayım kardeşim. Demokrasi görmemiş, cumhuriyet görmemiş, kapitalizme kaymamış nesillerin sevdiği Bukhari'yi seviyor. ...kızlarının başını bile örtememiş bir insan... ...ne akla sen konuşuyorsun İmam Buhari hakkında? Sen evinde kızına ne giydirdiğin belli değil. Hanımınla konuşmaya korkuyorsun... ...Buhari'ye geldi mi arkasından konuşuyorsun. Vallahi çarpılır insan ama... ...herkesi çarpsa Allah... ...kimse konuşmaz bu sefer, tuzağa kimse gelmez. Biz İmam Şafi Hazretleri'nin dediği gibi... Salihleri seviyoruz. Allah'ın dostlarını seviyoruz. Onlardan değiliz ayrı bir konu. Ama seviyoruz. Madem herkes sevdiğiyle beraber olacak, biz onları seviyoruz. Günahkar olabiliriz, asla günahkarları sevmiyoruz. Tamam günahkarız. Sevmiyoruz sinahkarları. Bugün Ümmet-i Muhammed'in <gülüyor> şerefli insanlarından birisini konuştuk arkadaşlar. Benim İmam Buhari konuşmaya cüret etmem, cehaletimden kaybetmem. Bir şey bilmediğimden kaynaklanır. Anlatabildiğimi de zannetmem. Anlatmak da mümkün değil. Kavanozun dışından balın tadını nasıl anlayacaksın kardeşim? Nasıl anlayacaksın? Kavanozun dışını yağlar, yağlar, yağlar, yağlar. Can mı Bal değil. Yani İmam Buhari'yi e, bilmek, tanımak, bir gönül meselesi, bir sevda meselesi. gün olur, Harman olur. İçimizdeki bu kuru Allah tutuşturur. Bakarsın önümüzde büyük aydınlıklar olur Allah'ın izniyle. Bir gün olur. Buhari ile buluşuruz. Buluşulacak. Bir gün buluşulacak. Buhari ile buluşacağız. Şehitlerle buluşacağız. Herkes sevdiğiyle buluşacak. Buhari neredeyse biz oradayız Allah'ın izniyle. O da nerede olduğu belli zaten. Çünkü bu henüz bu fani karşılayanları vardı. Bir küçük nokta daha söyleyeyim de arkadaşlar, onu da bu akşamın hatırası olarak saklayayım. İmam Buhari, en ağır işkence çeken alimlerden birisidir. Bir rahat nefes aldık noktalarına. Ama kim biliyor musunuz? Kafirler gülen değil. Onun gibi hocalar. Ferahansız ettiler Buhari'yi. Çünkü Buhari'den sonra kimse bir şey biliyorum diyemedi artık. Bilgi kalitesini uzaya çıkardı. Gece kondada oturanlar bununla uğraşmak kaldılar. Hristiyan için söylenmez sözleri söylediler bunun için. Valilere baskıya kaçacak şehir bulamadı. Oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti ya da kodlar bu. çıkarıyorsun dediler. <gülüyor> Bağlada gittiğinde enteresan bir sınava tutmuşlar bunu. Demişler ki ya uyduruyorsun ya seni imtihan edecek demişler. Tamam söyleyeyim demiş. Bu sistemi anladınız değil mi şimdi? Yüz tane hadis okumuşlar buna. Hadiste kimin kimden duyduğu söyleniyor. Ama mesela Dördüncü halkanın birinci adamını yedinci yere koymuşlar. 7 üçüncü yere koymuşlar. Beş yüz tane bir, iki, üç, yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz diye dizilmiş isim kabul edeyim. Beş yüz yüzün ismini alabora etmişler bunları. Karıştırmışlar, okumuşlar. Demişler ki böyle bir hadis biliyor musun? Ben demiş, okuduğunuzu bir tekrar edeyim önce demiş. İlk defa duyduğu beş yüz karışık ismi tekrar etmiş onlar orada. Şimdi doğrularda söylediğindeyse çok karıştırdınız onları. Doğrularla tekrar etmiş. Yani 500 ismi yazın ya da hayır 500. 5 ismi yazın okuyun birisine karıştırıp bir daha okuyun görürsünüz ne yaptığını kadarı. İman <gülüyor> bu arim rabbu Pes etmişler ama peşini bırakmamışlar. Haset var ya arim de olsan çıkmıyor senden. Çok işkence çekmiş. Vefatından çok az bir zaman önce. Ellerini kaldırmış Allah'ın bir talebesinin evinde müsaitlik alıyor. O talebesi hatırasını anlatıyor. Barrak diye bir talebesi var. Allah ona rahmet eylesin. Bu hatıralar ondan gelmedi. Allah Talebelerinden. Allah'ım demiş, koca dünyada gidecek yerim kalmadı. Beni selam. alın. gün sonra da defa demiş. Allah. Dünyada bile yani Resulullah'a hizmet ediyorsun, İslam'a hizmet ediyorsun. Ümmetin topraklarında dolaştırmamışlar bunu. Topraklar ümmetin toprakları. Babasının toprağı. Gidecek yerim kalmadı Allah'ım, al beni demiş. Demek ki büyük işler yapanlar büyük kaldırmaya hazır olacak hem oğlun hafız olsun istiyorsun hem de gece kaldık onunla ders çalışamıyorsun nerede bu bolluk ya? hem oğlun hafız olsun, alim olsun istiyorsun hem de geçen sene katil gecesinde bir dua atmıştın, hala çocuk o dua duruyor, günde iki saat dua bile etmiyorsun. ama alim olacak oğlum, bu bu kadar bedava değil arkadaşlar, bir başka mesele var annesiyle müthiş bir kadıncağız Zaten hep dikkat ederseniz anada düğünleniyor bu işte. Bu sekiz yaşındayken kör olmuş okumaktan. Okumaktan kör olmuş. Çünkü altı yaşında hafız olmuş. Sekiz yaşında Abdullah İbdi Mu'barek'in hadis kitabı var. 6-3 sayfadır onu ezberlemiş. Canı sıkıldıkça ezberliyor. Zaten ezber dediği bunu okuyor bir defa. Sikaner diye bir alet var ya tarıyor, bir tarıyor Stasyon numarası veriyor, atıyorum bir kere. Tabii ki böyle bir enteresan bir şey. İki sene öyle kör kalmış. Bu sefer dinleyerek ezberliyor. Belki annesi ağlamış, sızlamış, bir gece tek dua etmiş. Çocuğu ağama, babası yok çocuğun. Anne oluyor. Nasıl dua ettiyse, o gece rüyasında İbrahim Mesih görmüş. Annesi, be kadın demiş, tamam kalk çocuğun görüyor demiş. Kalmış amkın çocuk görüyor. Yani iki senelik amalıp döneminden sonra. Her şey arkadaşlar Allah'ın elinde. Allah da bizim yüreğimizdeki ciddiyete bakıyor. İhlasa bakıyor. Kimsin sen? Kuru laf istemiyor ki Allah. Bir heyecan istiyor. Bir silkmiş istiyor. Herkes mücahit, bir beri olmak ister. Herkes buhari olmak ister. Ama istediğinin bedeli var kardeşim. Bu bedeli Allah'ın ve hepimize nasir etsin. Amin. Önümüzdeki dersimizde de inşallah bir değişik bundan 400 sene sonra gelen başka bir buhari var. Riyaz-ı Salihinin sahibi İmam ve Öbi'yi konuşacağız inşallah. O bir başka fırtına yani. Onun, onun vaadesinde zaten benzeri yok. 15 gün sonra inşallah İmam ve Öbi'yi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.